Türkçe Peri Masalları Oliver Twist Dünya garip bir yer. Kötülerin berbat ettiği, iyilerin kurtardığı bir yer. Öykümüz bize ikisini de gösterecek. Bu, yağmurlu ve fırtınalı bir gecede Matford kasabasındaki yetimhaneye bırakılan Oliver Twist'in hikayesi. Bu zavallı çocuğu buldum. Lütfen onu alın. Tamam. Tamam. Oliver Twist ömrünün ilk 10 yılını yetimhanede geçirdi. Bu 10 yılı ailesi olmadan, ona değer veren biri olmadan ve neredeyse sürekli aç geçirdi. Bu gerçekten de çok az. Dün gece çok açtım, zar zor uyuyabildim. Bence daha fazlasını istemeliyiz. Bunu kim yapacak? Bunu yaparsak aççı bizi döver. Benim bir planım var. Kısa çubuğu kim çekerse o gidip istesin. Tamam. Tamam. Tamam. Lütfen bayım biraz daha verin. Az önce ne dedin? Efendim biraz daha istiyorum. Sana daha fazlasını göstereceğim. Bırak onu! Bana isyan mı edeceksiniz? Bunun cezasını çekeceksin, Twist. Oliver biraz daha çorba istediği için cezalandırılmakla kalmadı, yetimhaneden atıldı ve bir marangozun yanına çırak verildi. İşte Oliver. Burada çalışacaksın. Heh, bu çocuk senin sorumluluğunda. Seninle aynı odada kalacak. Ona sanatımızı öğret. Tamam efendim. E ne varmış burada? Hastalıklı küçük bir yaratık. Bana ne faydan olacak senin? Odamı mı zapt edeceksin? Hadi oradan. Bu asla olmayacak. Anladın mı? O halde Bay Sauverberry'e söyleyeceğim. Gerçekten mi? Bu da ne böyle? Bay Sauverberry! Bay Sauverberry! ağacını ayı ettiğini gördüm. Ağacın üstüne düştüm. Bıçak beni öldürebilir de efendim. Ama efendim, yeter Oliver. Eğer bir daha böyle davrandığını duyarsam senin icabına ben bakarım. Anlıyor musun? Buna alışsan iyi edersin. İtimane seni 7 yıllığına buraya yolladı. <gülüyor> Oliver bütün eşyasını topladı ve gecenin karanlığında kaçtı. Haftalarca yürüdü, yetimhaneden, Bay Sowerberry'den ve Korkunç Noah'dan çok uzağa Londra'ya ulaştı. Tanesi beş kuruşa taze leziz çörekler, beş kuruşa... Delikanlı, çek git buradan. Hadi esene, Bu benden olsun. Teşekkür ederim. Daha önce seni buralarda hiç görmemiştim. Londra'da yeni misin? Evet. Ben Jack. Bana buralarda kurnaz dojir derler. Senin adın ne? Adım Oliver. Oliver Twist. Kaçtın mı? Merak etme Oliver. Hiç ücret istemeden seni yanında tutacak birini tanıyorum. Benimle gel. Teşekkür ederim. Kurnaz Dadger onu Fagin adında bir adama götürdü. Londra'nın gözlerden uzak bir yerinde yaşıyordu. Kurnaz Dadger'la birlikte birçok çocuk burada kalıyordu. Aç kapıyı benim. Peki yanındaki kim? Adı Oliver Twist. İyi bir çocuk benimle. Oliver Twist, karnın aç gibi delikanlı. Charlie, ona yemek getir. Şunları kaldırayım. Biz burada cüzdan yapıyoruz. Otur. Ah, işte yemeğin. Belki de hayatında ilk kez Oliver muhteşem bir yemek yedi ve hemen sonra uykuya daldı. Yarın sizlerle birlikte dışarı çıkacak. O kadar çabuk mu? Yani ne kadar erken öğrenirse o kadar iyi yoksa burada işime yaramaz. Dikkat edin bir sorun çıkmasın tamam mı? Ertesi sabah Fagan, Oliver'ı çocuklarla birlikte işe yolladı. Oliver bu işin ne olduğunu hiç bilmiyordu. Cüzdan yapacaklarını zannediyordu. Git ve unutma. Burada kalmak için çalışmak zorundasın, tamam mı? Tamam efendim. İyi günler Bay Brownlow. İyi günler Bay Collins. Şimdi seyret. Hırsız! Oliver, Pagan ve çocuklarının asıl işinin cüzdan yapmak değil, cüzdan çalmak olduğunu görünce şok oldu. Kurnaz, Dadger ve Charlie kaçtı. Oradaki kalabalık Oliver'ın hırsız olduğunu sandı ve onun peşine düştü. Kısa süre sonra bir polis Oliver'ı yakaladı ve tutukladı. Gel buraya! Seni sulh hakimine götüreceğim. Hapiste tam yedi yıl geçireceksin. Memur Bey 7 yıl mı? Bu büyük bir ceza değil mi? Hayır, sulh hakimi ibret olsun diye onu cezalandıracak. Hırsızlar bunu hak ediyor. Oliver mahkemeye götürüldü ve hakimin karşısına çıkartıldı. Bay Brownlow küçük oğlan için merhamet diledi ama hakim katı ve inatçıydı. Tam Oliver'ı 7 yıllığına hapse yollayacakken Bay Collins içeri girdi. A, efendim ben hiçbir şey çalmadım. Memur bey, onu bu bölgede mi tutukladınız? Evet efendim. Onu yakaladığımda kalabalık peşindeydi. Lordum, yedi yıl hapis cezası çok fazla. Hukuki meselelere burnunuzu sokmayın bayım. Kararımı açıklıyorum çocuk. Durun, e efendim. Ne var? Ne cüretle mahkemenin içine burnunu sokarsın? Affınızı diliyorum efendim. Ama bu çocuk masum. Asıl hırsız kaçtı. Kendi gözlerimle gördüm. Memur bey, hırsızlık yaptığını görmediniz mi? Hayır efendim. Aa, pekala. Çocuğun hemen serbest bırakılmasına karar verildi. Takip et. Kapıyı aç. Seninle bir işim var. Evet. Şu çocuk Oliver. Onu hırsıza dönüştürmeni istiyorum. Ama o zaten hırsızlıktan tutuklandı. Hayır, serbest bırakın. Şu an Bay Brown'la birlikte. Ne kadar rahatladım. Zavallı çocuk. Onu geri almalı ve bir hırsıza dönüştürmelisin. Hakkındaki her şeyi bana anlat. Mesela nereli? Anne ve babası kim? Buraya getirildiğinde üstünde bir madalyon var mıydı? Bana her şeyi anlat. Yoksa seni polise kendim teslim ederim. Molliver hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece Londralı olmadığını, Moodford bir itibani de olduğunu biliyoruz. Bu acı tecrübeden sonra Oliver çok rahatsızlandı ve kendine gelmesi birkaç gün aldı. Bay Brownlow'un evinde ona çok iyi bakılıyordu. Bay Brownlow, çocuk iyi olacak. Bu çocuk çok ilgimi çekiyor. Güçlendiğinde nereli olduğunu, anne babasının kim olduğunu öğrenmeliyim. Çocuğun geçmişi neden bu kadar ilginizi çekiyor anlamadım. Sonuç olarak yetimhaneden gelmiş. O benim bir arkadaşım. Tanrım, Oliver'ın yüzüne ne kadar da benziyor. O kadın belki de annesi olabilir. Aynen doktor. O bir aile dostu. On yıldan uzun süredir ondan haber almadım. Oliver güçleniyordu. Fagin evden çıkar çıkmaz Oliver'ı kaçırmak için kurnaz Dajır'dan Bay Brownlow'un evini gözetlemesini istedi. Bir gün Bay Brownlow, Oliver'a para verdi ve ondan bazı kitapları kitapçıya götürmesini istedi. O bizim oğlumuz. Sadece şu an çok öfkelim. Onu eve götüreceğiz. Hadi evlat. Sana istediğin yeni ayakkabıları alacağız. Hemen eve gel ve akşam yemeğini ye. Fagin Oliver'ı evine götürdü. Monks'a söz verdiği gibi, Oliver'ı bir hırsıza dönüştürmek için o gece bir soygun planı yaptı. Bırak konu. Hayır Nancy, soygunda yer alacak. O gece Fagin, Oliver'ı büyük ve lüks bir evi soymaya götürdü. Pencereden içeri gir ve içeriden kapıyı aç. Açmazsan seni nasıl cezalandıracağımı hayal bile edemezsin. Git hadi. Kim var orada? Evde kim var? Kaç! Kaç! Ev, Bayan Rose Mayfield'a aitti. Oliver'ın acınası yüzünü görünce içi merhamet duygusuyla doldu. Oliver'la ilgilendi. Günlerden bir gün tanımadığı biri onu görmeye geldi. Oliver'la ilgili. Benimle bu gece saat 12'de Londra köprüsünde buluşun. Oliver, bu konuda bir şey biliyor musun? Hayır, kadının sesi Faggin'in çetesinden Nancy'nin sesine benziyordu. Yardım edebilecek birini biliyorum. Kim? Ee, Bay Brownlow. Yanındayken bana çok iyi davranmıştı. Oh! Bay Brownlow aile dostumuz. Onunla hemen konuşacağım. Bayan Rose, Bay Brownlow'la konuştu. O gece Londra köprüsüne gitmeyi kabul etti. Nancy onları bekliyordu. Bay Brownlow. Bayan Nancy misiniz? Evet. Bize Oliver Twist hakkında bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet. Bay Monks diye biri var. Oliver'ı hırsıza dönüştürmekte kararlı. Oliver'ın anne babası da bilmek istedi. Hakkında bilgi almak için Matford'daki yetimhaneye gitti. Bir tür madalyon arıyordu. Nedenini hiç bilmiyorum. Pekala Bayan Nensi. Teşekkürler. Bunu araştıracağım. Bay Brownlow yetimhane müdürünü aradı. Bay Monks'u da ofisine çağırdı. Sana... Bebekken getirildiğinde Oliver'ın üstünde bir madalyon var mıydı? Evet efendim işte burada. Agnes. Demek haklıymış mı? Oliver arkadaşım Agnes'in oğlu. Gidebilir miyim efendim? Çocuğa ait olan bir kolyeyi aldın. Kolyeyi ondan çaldın. Yetimhanedeki çocuklara yeterli yemek vermedin. Oliver'ı sadece biraz daha çorba istiyor diye mi sokağa attın? Nasıl yaparsın? Çok üzgünüm efendim. Senin gibi çocuklardan çalan adamlara güven olmaz. Bundan böyle Matford'ın müdürü değilsin ve seni hapse attıracağım. Efendim? Götürün onu. Neden Oliver'ın hırsız olmasını istedin? Çünkü o benim küçük kardeşim. Babam eğer... Biriniz kanunlara aykırı bir şey yaparsanız, tüm servetim diğer kardeşinizin olacak demişti. Yani parasını alabilmek için mi o küçük çocuğun hırsız olmasını istedin? Yazıklar olsun, Mugs. Bunu yaparak kanunları çiğnedin. Hapse gireceksin. Servetin de Oliver'ın olacak. Götürün onu. Bayan, Oliver, kız kardeşiniz Agnes'ın oğlu. Aaa! Oh. Oliver... Oliver... ...sen zenginsin... ...sana bir aile de vermek istiyorum... ...seni evlat edinmek istiyorum... ...eğer sen de istersen... Ah, ...bunu gerçekten çok isterim... Ee, ...bir ricam daha olacak efendim... Nedir Oliver? Lütfen servetimi... ...yetimhanedeki ve Fegin'in çetesindeki... ...çocuklara yardım etmek için kullanın... Seninle gurur duyuyorum Oliver... ...merak etme tüm çocukların okula gitmesini ve senin gibi iyi insan olmayı öğrenmelerini sağlayacağım.